İzeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesli Merhaba bilim insanları 1930'larda nesli tükenen Tazmanya Kaplanını gen düzenleme yöntemiyle dünyaya kazandırabilmek için milyonlarca dolarlık bir proje başlattı. Köpeği andıran suratı ve sırtındaki çizgileriyle nadir bir görünüme sahip olan Tazmanya Kaplanı'nın Önce aşırı avlanma nedeniyle nesli tükenmişti. Son hayvanda 1936 yılında Hobart'taki Bromaris hayvanat bahçesinde ölmüştü. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki 50 bilim insanından oluşan bir ekip süreci tersine çevirmeyi umuyor. Bilim insanları benzer DNA'ya sahip bir türden önce kök hücreleri alacaklar ve gen düzenleme teknolojisiyle Tazmanya Kaplanı'nın kök hücrelerine dönüştürmeye çalışacaklar. Bu hücrelerden bir embriyo üreten bilim insanları daha sonra taşıyıcı olan bir başka hayvan aracılığıyla Tazmanya kaplanını geri getirmeye deneyecekler. Her adımın büyük bir bilimsel atılım anlamına geleceği kaydediliyor. Projeyi Melbourne Üniversitesi ve nesli tükenen türleri yeniden hayata döndürme ile ilgili çalışmalar yürüten Amerika Birleşik Devletleri merkezli biyoteknoloji şirketi Colossal birlikte gerçekleştirecek. Bilim insanları Tazmanya Kaplanı'nın genomunu, türün iyi korunmuş genç bir üyesinin kalıntıları sayesinde haritalamayı başarmıştı. Ekibin başındaki Profesör Andrew Pask, bunun Tazmanya Kaplanı'nı türetmek için gereken tam bir prototip olduğunu söylemişti. Etobur bir tür olan, bir zamanlar Avustralya'da yaygın olan Tazmanya Kaplanı ancak varlığını 18. yüzyılda, yitirmiş ve sonunda da nesli tükenmişti. İzmir'in Aliağa ilçesinde sökümü planlanan ve yüksek miktarda asbest taşıyan Nausa Sao Paulo isimli uçak gemisiyle ilgili konuşan Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, asbest, atom ve radyasyon konularıyla ilgili gerekli tüm kontrollerin yapıldığını belirterek geminin Eylül sonunda kente geleceğini söyledi. Sökümün halka ve çevreye zarar vereceğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi ile çevre platformları işlemlere itiraz etti. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'de kararın iptali için gereken hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın dedi. İzmir'de çevreciler nöbet eylemi başlattı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da söküme onay verilen ve bazen sözleşmesine göre riskli olmadığı iddia gemiyle ilgili bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada uluslararası hukuka göre karar alındığını ve Avrupa Birliği gemi geri dönüşüm tüzüğü kapsamında da tüm yükümlülüklerin yerine getirildiği belirtildi. Fransa'nın Provence bölgesinde Ağustos böcekleri sessiz diye büründü. Uzmanlar bunu aşırı sıcak hava dalgasına bağlıyor. Guardian gazetesinin konuyla ilgili haberine göre France 3 televizyonuna konuşan tarım ve iklim uzmanı Sergey Zaka, Ağustos böceklerinin öğleden sonra hava sıcaklığı gölgede 36 dereceyi aştığında hemen hemen hiç ses çıkaramadığını gözlemledik diyor. Sıcakta vücut ısılarını düzenleyemedikleri için... Şarkı söyleyemiyorlar dedi. Erkek Ağustos böcekleri dişilerini çekmek için karınlarındaki ince bir zarı titreştirerek ses çıkarıyor. Zaka'ya göre yaz aylarındaki sıcaklık artışının süreklilik kazanması halinde Provence bölgesindeki Ağustos böcekleri başka yerlere göçebilir. İklim değişikliği nedeniyle bölgedeki canlı türleri muhtemelen değişecek. Ağustos böcekleri Ron Vadisi'nin kuzeyine doğru gidebilir. Prenelerde ve Alplerin güneyindeki yüksek bölgelere çıkabilir Ağustos böcekleri. Provence folklerine göre Tanrı bölge halkını öğleden sonra yattıkları uykudan uyandırsın diye Ağustos böceklerini gönderdi. Anlaşılan Provence halkı böyle giderse hiç uyanamayacak. Yeni araştırmaya göre karıncalar çiftçilerin yiyecek üretmelerine yardımcı olmada pestisitlerden daha etkili. Karıncaların mahsul üretimine katkılarının ilk sistematik incelemesine göre zararlıları öldürmede bitki hasarını azaltmada ve mahsul verimini arttırmada daha olumlu işlevler görüyorlar. Karıncalar genel olarak avcılar meyvelere, tohumlara ve yapraklara zarar vererek mahsul veriminde düşüşe neden olan zararlıları alıyorlar. Çalışma karınca çeşitliliği arttıkça genellikle daha geniş bir zararlı yelpazesine karşı daha fazla koruma sağlandığını buldu. Analiz Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Birleşik Krallık ve Brezilya gibi ülkelerde narenciye, mango, elma ve soya fasulyesi dahil 17 mahsulü inceledi. Uygun yönetimle karıncalar faydalı haşere kontrolünde sorumlu olabilir ve zamanla mahsul verimini arttırabilir. Araştırmacılar Proceedings of the Royal Society B'de yayınlanan makalede bazı karınca türlerinin pesisitlere benzer veya daha düşük maliyetle daha yüksek etkinliğe sahip olduğunu ortaya koydu. Brezilya'da ekip bitkilerde veya yerde yuva yapan ancak genellikle bitkilere tırmanan çoğu ağaç karıncası olan 26 türü inceledi. Karıncaların tarım yapılan ormancılık ve gölgede yetiştirilen mahsuller gibi çeşitlendirilmiş çiftçilik sistemlerinde en yüksek verimi sağladıklarını buldular. Çünkü bu alanlarda onlar için daha fazla yuvalama alanı ve yiyecek kaynağı var. Bu bana Fukuoka'nın çalışmalarını hatırlattı. Ekin sapı devrimi, doğal tarım yani esasında demek ki doğanın ritimleriyle yapsak bu işleri hiç gerek kalmayacak kimyasallara. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.